Yasin-i Şerif e, okuduğumuz zaman ölülerimize ulaşır mı? E, ölülerimizi mezarlıkta ziyaret ettiğimiz vakit bizi görürler mi demişler. Efendim Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ölülere okumak için indirilmedi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kanunlarını içeriyor. Evet. Emir ve yasaklarını içeriyor. Onları biz hayatımızda uygulayalım. Kur'an-ı Kerim bize rehber oldu, olsun diye gönderiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan maksat anlamak anlamaktan maksat da Çin'deki ahkamı hükümleri, ilkeleri, emir ve yasakları uygulamaktır. Dolayısıyla biz kuran ı Kerim'i okuduğumuz zaman sevap kazanırız. Kazandığımız sevabı ölülerimize de bağışlayabiliriz. Bu Yasin olur, başka İhlas şey suresi olur, başka bir surede olur. Kabirler de mezarlıklarda Kur'an okunmak için değil, ölüm hatırlamak için ziyaret edilir. Selamlar Aleyküm denir. İnşallah bir gün biz de size kavuşacağız denir. Onlara hayır dua dilerim.